Modern sabahlar modern sabahlar. Modern sabahlar 4 Mart 2015 Çarşamba Sabahlılar Modern Sabahlılar Radyonuzda Modern Sabahlılar'dan Günaydın sevgili sonuç severler Macera dolu bir günün ilk dakikalarında birlikteyiz İlk dakikalarını baş, Kendinizle baş başardınız Şu dakikadan itibaren Yanınızdayız Hiç merak etmeyin desek Daha doğru galiba o Çok doğru olur H o o o Hoş Bey. bulduk ne oldu? Oktay Bey vallahi resmen sesinizle ben şey oldum. Sesiyle ezdi. Ezdin geçtin estağfurullah ya. ya. Estağfurullah ya. Estağfurullah değil. Estağfurullah Oktay Bey. Ne demek yani? O sessiz de varsa biz O ses ezilmeye Oktay Bey'in. Yani. O ses Oktay Bey'in. Oktay Demirci. Bey. <gülüyor> <gülüyor> Herkese aynı espriyi yaptı. Bir kelime fazla, bir kelime <gülüyor> eksik bu <buyursun. gülüyor> Ay günaydın. Ee, şunun şurasında Mart'ın dördünü gördük Gördük, e, dışarıdaki hava sıcaklığını da gördük Herkes böyle güzel, hoş bir sıcaklık bekliyor hafta sonuna Aman dikkat, bugün biraz serince ve bir hava var Lütfen önleminizi alınız Sadece takvime bakarak ısınıyoruz bu aralar Yani Mart'tayız artık yavaş yavaş ısınır diyoruz ama öyle bir ısınmayı göremiyoruz Hı, Ama Niye güneş kendini gösterdi, onun da psikolojik bir etkisi vardır Yani çünkü güneşin tam psikolojik olarak ısıttığı mevsimdeyiz şu anda Koyolojik ısınmalardan bir silik oldu. Yani sonuç olarak ne dedik? Ee, Cemre bu hafta nerede? Suda. Suda. Tam sudan toprağa geçmek üzere. Yani böyle kıyın kıyın diyor yani. Yok yok, yok. Yani. toprağa düştü topraktan suya gidiyor işte. İşte topraktan suya gidiyor. Cuma günü suya varmış olacak. Doğru mu? Doğru. Kesin doğru. Kesin doğru. Kesin bilgi yayalım. Evet. Teşekkür ediyorum Oktay'cım. Ee, o zaman Cemre konusunda kapattığımıza göre ben gündemimize hızlı bir giriş lütfen, yapmak istiyorum. Lütfen cım mı? Ee, cım mı? Yani bunu sevimli, sempatik, hızlı şey. Cımlı cimli konuşmayın buyursunlar. Evet. Buyurun Fahri ee, O zaman bir hayvan dünyasıyla başlayalım hemen efendim. Akadinde... Hayvanat dünyası. Evet hayvanat dünyasında. <gülüyor> Güzel. Ağzımda yaptım. Ağzımda Buna rağmen jenerik harika, mükemmel olmuş. mı şey da ağzımda yaptım. Çok başarılıydı. Japonya'nın Oshimo Adası'nda yıllar önce farelerden kurtulmak için getirilen kediler e, şu anda adanın sahibi konumuna geldiler. Son 70 yılda e, Oshimo Adası'nda insanlar da göç etmeye başlamasıyla beraber adanın 900 olan nüfusu bugün 22'ye kadar düştü. E, kedi nüfusu? Kedi nüfusumuzsa 120. E, bu durumda e, kediler bir açık şeyle ne derler ona demokrasi gereği ne yapacaklar? baya bir yönetimi de ele geçirmiş durumdalar kedilerin adayı ele geçirmesinden korkan yetkililer ki Japonların böyle bir korkusu olması beni son derece endişelendirdi kediler yani, sahiplenir ama yaşadıkları yeri öyle bir özellikleri var var ya şarkısı onun kediler Kiler zamanla hep 10 tanesini kısırlaştırdı e şimdi Martayı da geldi. Zaten Kim? bu haber durduk Kediler de... kendi kendilerini mi kısırlaştırmışlar? Yok canım, 22 tane halk var. O 100, kaç tane kedimiz var demiştik. Ben yanlış. 120 tane kedimiz var. Sıkıyorsa hepinize gelin dememiş mi kediler? 10 tanesini seçmişler kenarda. Sıkıyorsa de... tek tek gelin line diye şey yapmışlar. Ee, her gün iki feribot turist yağıyor ama Hangi kedileri sevmeye mi? Ha? Hoşumu odası. Hoşumu odası. Kedileri sevmeye mi geliyor diye bir soru sormaya Vallahi Valla şuradaki bilgilere göre alada hiçbir numara yok. Yani mağazası bir oteli bulunmayan kedi adasına her gün iki feribot seferiyle turist yağıyor. Feribotlarla geldiler diyorlar. <gülüyor> Ama Mart ayının gelmesiyle beraber o adada ne bir huzurun ne bir e, sükunetin kalmadığını ben düşünüyorum. Bir taraftan Japonlara hak veriyorum bir taraftan e, kedilere de hak veriyorum ne yalan söyleyeyim. Dualarının gereğini yapıyorlar ya. Siz şimdi çok farkında değilsiniz. Belki böyle apartmanlarda oturduğunuz için e, yüksek yüksek size tam böyle randımanlı o kedilerin coşkancası gelmiyor olabilir. Valla biz hiç duymuyoruz. Ama ben size şöyle söyleyeyim böyle bir şey yok. Coşku yok mu? Yani böyle bir coşku yok. Böyle bir ayyuka çıkma şey de yok. Yani bir kedinin arkasına takılmış 7-8 kedinin e, ortamda birbirlerini kendilerini beğendirmeye çalışıyor erkekler bir taraftan. O insan sesi çıkararak yapıyorlar onu. Yoksa kavgada mı yapıyorlar onu? Aa. Evet, sevgili izleyiciler. Bugün çok bugün fazla şey var. Baştan aşağı saat 10'a kadar hayvan taklitleriyle ve kediyle başladık. Hayvan taklitleriyle devam edeceğiz. Şimdi de horoz. Bibile bile tavuk. <gülüyor> yeterli. Ege sen de bir başladın mı cehennemin kapıları Benim... açılmış gibi ne var ne yok et şeyini döküyorsun. E, adam ya adam başı biraz fazladır. Adam çok özür dilerim ama adam başarılı abi. Adam... hayvan taklitli. Eyvallah abi makinesi. başarılı da yani. En son ben horus taklidini iner misin, çıkar mısın da görmüştüm. İner misin, çıkar mısın da katılmam için bana çok ısrar ettiler ama o zamanla okulumla beraber yürütemeyeceğimi düşünerek katılmadım bak Şafak Sezer katıldı bugün hangi noktalarda? Sevgili Şafak'la e, orada karşılaşmıştık ama ben okuyacağım Şafak abi dedim. Oradan ayrıldım. Bravo. Ve okudun da? Okudum da evet. Ah, iyi hadi bakalım. Hayırlısı olsun ne oldu şimdi adayı yani bu kedilerden şikayetçi olanlar farelerle dolu bir bu adanın zaten insan adası olmayacağı belliymiş ya fare adası olacaktı ya kedi adası kedi kediyi alıp kedi... en azından seversin evet farenin öyle bir tamam sempatiktir kimilerine göre de çok Bilmiyorum ne kadar sempatiktir Hepster ama sıradası değil bildiğin fare. Ya, yani adası. ama ben de öyle, öyle öyle de söylemek istemiyoruz. Çan Adası deyince başka türlü şeyler insanın aklına geliyor, türlü türlü şeyler. E bu kedileri de bir şekilde anlamak lazım, belki de desteklemek lazım. Ama o insanları da anlıyorum. Ha, belki de bir şey. Kayser ha, hata ne biliyor musun? Herkesi anlamaya, anlamaya çalışıyorsun, çalışıyorsun belki, kimse seni anlamaya çalışmıyor ama tam tersini. Vallahi öyle. Bir de hata ne biliyor musun Fahir En sinir olduğun şeyin yalancılık olması Doğru bir de en sonda Söyleyeceğim şey en başta söylüyor olma Mesela bak, bak. şu anda bunu Ege söyleyecekti <gülüyor> sen söylüyorsun. <söyledin>. Bu da senin bir hata Muşino adasına iyi şanslar diliyoruz i̇yi şanslar Başka bir haberle devam ediyoruz <gülüyor> ee, Başarılar diliyoruz ee, Oradaki arkadaşlarımıza <gülüyor> Kardeşlerimize <gülüyor> Ne oluyor ya işte efektler yapıyorum Sen haberine ben. Haberine başla. Ben de cehennemin kapıları açıldı dedim. Sen çok ciddiye almadın. Cehennemin değil ama belki e, artık nenenin kapısı açıldı. Onu bilemiyorum. Çünkü <gülüyor> e, ölüm tecrübeleri olanlar konuşmuşlar. Nasıl? Ölüm tecrübesi. Ben iki defa ölmüştüm. Vampirler konuşur sadece ölüm tecrübesiyle ilgili. Zombi konuşur. Ölüm Başlı. deni. ölüm deneyimi. Yakın ölüm deneyimi. Yani? Yakın ölüm deneyimi olabilir kısa önüm delim deneyimi olabilir. Bir arkadaşının deneyimi olmuş olabilir. Onu anlatıyor olabilir. Biz dönüp dönüp geldik diyenler. Mesela 2011 yılında 57 yaşındaki ismi açıklanmayan bir er, İngiliz erkek. Şey mi demiş sabah link aydın akşam çocuklar gidiyordum. Vallahi gidiyordum. O kadar yaklaştım. Bir fena ağırlık da bastı. Öldüm öldüm dirildim de. Sonra bir öksürdüm falan da kendimi öyle geldim. Öyle bir şey mi Oktay? Ee, valla bayılmış. Hastaneye kaldırılmış. Güzel. Ee, bundan kaba bir hesapla 4 sene önce. Kafasını duvara falan çarpmış mı? Yok, öyle bir şey yok. Belki ee, kafasını duvara çarpmıştır ve dayısı onu şeye götürmüştür, hastaneye götürmüştür. Öyle bir hadis. Sağlık görevlileri kasıklarından sonda takarken kalbi durmuş yalnız. Beynine giden oksijen kesilmiş. Bir saniye yok da, tamam olayı algılamaya çalışalım. Ya, Belki içimiz sağlık sektöründen tamam, ne değiliz ama. Sonda değil. takarken kalbini mi durdurmuş da? Ya öyle bir şey olmaz. Hayır, doktor bey de şöyle diyorum. Kasıklarından sonda kasıklardan sonda takmaya çalışmak zaten büyük sıkıntı. Sağlık görevlisine mahsus diyebiliyorum ben. Yani kasıklardan son da takılma. E neyse oralara takılmayalım. Tamam takılmıyorum peki. Beyne giden oksijen kesilmiş tamam pıt mı? Pıt diye keser onu. Vücut tamam. Otomatikman tık diye lıp diye atar. Demişler ki tamam bu bu A, gitti bu roketledi. A beyefendisini ne yaptık? Sizler öldür. Ex, A iken eks oldu demiş doktor. Tamam hı hı. Ondan sonra ama sonra A bu arada bütün konuşmaları duymuş. Sen misin ee, bu eks oldu lafı adama çok koymuş? Tuhaf bir kadın görmüş. İyi giyimli mi? Yani bilmiyorum. Giyimini söylememiş ama o sırada A. Tu B tuhaflığı tanesi, nereden ama geliyor yani? Ne? Ya i̇şte böyle... Kimsenin görmediği ama sadece A kişisinin gördüğü. Böyle hafif hafif yürüyen... E, yavaş yavaş daha doğrusu yürüyen... Hmm. Ve hafif de havada yürüyen hafif bir, de kadın kilolu bir kadın. Evet biraz da kiloluymuş. Evet. Ama yakışıyormuş. <gülüyor> Ondan sonra bedeninden <gülüyor> ayrılıp... A kişisi... Bedeninden ayrılıp evet, e, kadının yanına gitmiş. Hanımefendi. Hanımefendi. size. Bedenimden ayrıldım geldim yanınıza. iki dakika konuşabilir miyiz demiş. Kadınla beraber yukarıya çıkıp yani yukarıya dediysem yani böyle daha sekizinci kata değil de böyle hafif. O bir danın, iki bulut üstü. Bir iki yükselme diyorsun. Bir iki yükselme. Bir iki metre. Evet. Yukarıdan bedenime baktım demiş. Hanı hanımefendiyle beraber onu kendini beğendirmeye mi çalışıyor? Bakın efendim şöyle görüyorsunuz zıpkın gibi değil kanlıyım. Yani oradan seslendim duymadınız bir de böyle bakın isterseniz. Yaklaşık 3 dakikada oluyor bu hadise. O süreyi... Bizim kendine... zamanımızda havalananlar zamanında değil de ha. bizim zamanımıza göre bizim kullandığımız saat dilimine göre 3 dakikada dakika. gerçekleşen olaylar. O kendine belki... dışarıdan bakma imkanı bulmuş. Yani. Kendine dışarıdan bakma imkanı bulmuş hemşire ve kafalı bir doktorun... Yani o sırada onunla uğraşan... Keltoş. E, evet. Keltoş doktor diye geçer. Onların ne yaptığını ayrıntılı olarak görmüş. Hı, ne yapmışlar adama? İşte oradan onu verir misin? Oradan işte dozaj verin. Yok efendim şeyi biraz elektriği biraz açar mısın? Hangi elektriği? Efendim şunu falan diye böyle konuşmalar. Evet. Yani normal <gülüyor> tahmin etmişlersek. <edeyim> ya <gülüyor> ameliyathanede olması gereken konuşmalar yani. Tamam mı? Ondan sonra... E, Sonrasında bir bakmışlar, ağanın bilincini yitirmişken gördüğü insanların gerçekten de orada oldukları hastane kayıtlarınca e, tespit edilmiş. Tamam, Keltoş doktorla hemşire varmıştı meğerse. Evet, 3 dakikalık e, bu ara aşamada yaşananları ağanın fark etmesine. Kadınla sohbet mi? Kadınla herhalde. sohbet ne? <gülüyor> Nasıl kadınla sohbet ne? E, kadınla yükseldi yukarıdaydı. Ne konuşmuşlar diye mi? Yani yukarı, yukarıdan en son yukarıdan bakarak oldular kendine. Orada ben orada kaldım ben. En son oradaydık yani. Yani orada ne konuştukları belki de bir şey konuşmamışlardır faiz. Hanımefendinin peşinden belki onun zerafetine, belki onun hanımefendiliğine kandı ve şey oldu. Yukarıdan beraberce seyredil seyrettiler e, şeyini, bedenini ve sonrasında ve te, sonrasında tekrar gerisin geriye döndü. Zaten geriye dönüş zaten. Gerisin geriye dönmüş. Belli. Ve ayrıntılı olarak da anlattığı için yukarıdan bu bunu Çünkü, yaptı. O benim doktor, doktor benim oramı elledi. Içi, ne deniyor? Keş. Bu nıldak mı? Kafasına takılıyor ya. Et beni mi? Ha kafasına takılıyor. Bone. Bone. Ha evet, bone. Doktorun taktığında ameliyat da bone, bone mi deniyor? <gülüyor> e bone deniyor. Canım ameliyathane bonesi. Eldiven değil mi o? Ameliyat <gülüyor> eldiveni. Ona da bone, ameliyat Bemşireye bonesi. Hemşireye espri diyor? yapıyormuş. Bak bunu kafama takacağım o, falan. Deşin de şimdi horoz olacağım olacak. öyle bir şeyler. Mesela onu... onu yüksel yükselmeden sonra onu kel olduğunu görmesine imkan yok demişler. Yani yukarısı delik miydi artık o boninin, nasıl? Ya işte bu yukarıdan herhalde. nasıl anladı onu ben şey yapıyor anlayamadım. Yukarıdan onu. görmüş. Yani yattığı yerden kel, kel olduğunu demişler. görmesi imkan yok demişler. Doktorun kel olduğunu yattığı yerden anlamasına imkan yani yok. yok. Demek mu, ki e, kesin bizim, yakın bizim. ölüm deneyimi yaşayarak vücudundan yükseldi ve oradan, oradan gördü. Çünkü başka türlü doktorun kel olduğunu bilmesine imkan yoktu demişler. Biliyorsunuz New York'ta da e, üniversiteler var. Güzergah şehri, evet. üniversite şehri, New York denir. New York'ta bir üniversitenin e, resüsitasyon bölümü. Hı hı. Ne bölümü bu? Resüsitasyon. Canlandırma. Ha, yeniden canlandırma. Yine yeni yeniden diye yazar kapısında. Canlandırma bölüm başkanı sen. Eskiden nekromansi bölümüydü ama baya iyice zombiye verdiler, <gülüyor> şey yaptılar diye kapattılar o bölümü. <gülüyor> Ee, ekibi 4 yıl boyunca 2000 e, kalp durması vakasında Yaşananları incelemiş Aynı durumlar bu e, hep, kel, hep, o kel doktor. hep o kel doktor İnsanları yani sağlam gireni Ölüm deneyimi yaşatıp çıkarıyor %16'sı geri dönüyormuş Kalp durması yaşayan Aa, çok, iyi, iyi, çok, güzel oran, iyi. çok güzel oran Valla süper rakam ya Kalp durması dediğimiz kalp krizi falan mı yoksa kalp durması dediğim çeşitli şeyler olaylar sonucunda çeşitli olay sonucunda şeydi onun bir tıpta şeyi vardı çeşitli indikasyon değil bir şey bir şey aplikasyon mu aplikasyon evet hayır. çeşitli aplikasyonlar sonucunda kalp durması yani biz orada monitörde şey göreceğiz durdu ama belki adam takılıyor şu anda. sonrasında var senin keline bakıyor ben. Mi, mi açılıyor Fark. Aynı yapıyorsunuz. Siz, ben doğa seslerini, siz teknolojik sesleri birebir bir yapıyorsunuz. Bunu bir yere taşımamız y lazım. Yedi dedim. deneyimden bahsetme imkanım var Bence mı? Bence yeterli. Peki. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Bayılıyorum Bura Resmen şeytanın müziği. Modern sabahlar devam ediyor sevgili sanatseverler. Buyursunlar efendim. ne oluyor dünyamızda? Valla İngilizce onun başına gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi. Ay ne oldu yine? Çok üzüldük. Çok üzüldük. İngiliz e, John e, parantez içi 38 soyadını Yok. vermek istemiyorum. Bu İngiliz John tokatla şu Ondan mı adı İngiliz John? <gülüyor> Yok ya kendi hakiki İngiliz. Nerede bizim İngiliz John diye mi konuşuyorlar? Ya İngiliz işte yani nasıl diyeyim e, İngilizliğini ön planı. Önce İngiliz'im sonra insanım diyenler. Tamam. E, o yüzden İngiliz John diye geçiyor. Kendi tanımıydı rahmetlinin. <gülüyor> evet. Bakın şimdi son, sonunda söyleyeceğimi de en başta söylemiş oldum. Rahmetli o, mi? Eee 10. evlilik yıl dönümünü farklı bir şekilde kutlamak istedi. 10. evlilik yıl dönümü önemlidir tabii, tabii ki. ki. E, hayatım dediler e, eşiyle beraber eşi Dorin'le birlikte nereye gidek demişler yani 10. yılımızı kutlayak ya demişler yemeğe gidelim falan. Ya demişler of çok sıkıntı. Aman yani hep yaptığımız şey falan ne yapalım? Tanzanya Tanzanya'ya gidek mi demiş Dorin? Ondan sonra karısı. demiş karısı Dorin o da İngiliz, İngiliz John da, da çok seviyor. İngiliz John da demiş ki karıcığım demiş bir şey ya Tanzanya demiş itin köpeğin olur ne demek demiş ya seni demiş Tanzanya'ya götürmek demiş benim boynumun borcu. Almış hanımını beraber uçak bileti hemen oturmuşlar şeyin başına bilgisayardan rezervasyonlarını yapmışlar. Evet, Zaten var biliyorsunuz demiş, kredi kartlarında şey Mille, mille, mille, mille mi gitmişler? Mille gitmişler. Falan. Biraz ayrıntılı mi, anlattı. Mille gitmişler şey ama bakmışlar a John'un milleri yetmiyor. A -a. Hayatım demişti milleri demiş o zaman borç şey mili al Ondan sonra borçlu alınıyormuş. Bunlar herhalde haberin en enteresan tarafları. En enteresan evet. kısımları. Sonra Ondan giderken sonra... uçakla gitmişler ya. dönüşte otobüsle <gülüyor> mi gelmişler? Dönüş maalesef otobüsle olmadı Oktay. Hadi canım. Neyse e, Safari'ye çıkalım. Tabi Tanzanya'ya gitmişken Tanzanya'nın olmazsa olmazlarından bir tanesine safari. Safa. safari. Safari demişler. Evet, Abari diye bağırmışlar çünkü safari de öyle Abari diye bağırma şansım var. Bu arada İngilizce onda Tam bir fanatik ne taraftarı Manchester United Liverpool. Yok United ama hangi United Leeds United ya İngiltere'deki takımların Hepsi niye United ya West Ham United Yok ya Newcastle United Newcastle Haber United. iyice ilginçleşti Vallahi United Kingdom'dan dolayı mı acaba United United hep bir araya geliyor Yani <Gülüyor> o da aklınızda bir soru işareti Olarak duysun neyse ee, biliyorsunuz Nilkasıl'ın renklerimiz ne? Sarı siyah Bir yaklaşık sonuç <gülüyor> Siyah beyaz Bravo tam yaklaşık sonuç ee, Daha doğrusu tam sonuç, tam i̇şte, sonuç. tebrik ediyorum seni Neyse bu da üstüne bir Newcastle United formasını takmıştı. Çıbıklı formu hem de e, Belezoğlu yazıyormuş arkasında. Ta eski şey, fanatik şey taraftarlardan ha. bir tanesi. Ay, o da eskimiştir. Acaba formayı zebra mı gördün? Yıkaya yıkaya Zemin yıkaya. Ediyorum, sen Tanzanya'da safariye <gülüyor> çık sen öyle Hadi United canım. formasıyla Newcastle United formasıyla e, buradan bütün Beşiktaşlılara da seslenelim. Yarın öbür amman gün Tanzanya'ya gidersiniz. Aman dikkat tamam giyin yani her yerde formanın. Safariye de, de çıkın. Safariye de çıkın. Ben sana safariye çıkma demiyorum. Formayı da giyme demiyorum ama safariye çıktığında bari şu formayı giy. Çubuklu formayı özellikle. Çubuklu formayı. Ee, bu arada saldırıyı siz zannediyorsunuz ki bir tane mesela aslan yaptı. Zebra yaptı değil mi? Zebra yaptı. E, tabii ki çubuklu şeye kim aslında niye dokunsun? Vallahi İngilizci on da Tanzanya'ya hazır safariye gitmişken. Aba keyfimiz yerinde durayım. Ver oradan bir tane şarap. Lak lak lak lak lak şap kafalarda güzel. Ona Bira, lazım. şarap, bütün alkollü, zararlı şeyleri içmişler. Valla maalesef İngilizce on. Hoşçakal İngilizce on. <gülüyor> Hoşçakal İngilizce on. Ay, Nasıl saldırmışız zebra? Bakayım. Zebra yanına gelmiş. Bu da zebra, zebreyi sebek mi diyerek? Teper herhalde. Zebra, ne zebra buna sen, arkadan yaklaşmış anladığım kadarıyla. Eyvah. <gülüyor> Hayır arkadan değil arka arka yaklaşması lazım tehlikeli olması için. Çünkü teper benim bildiğim zebra. Vallahi teper zaten 2009'da da böyle bir vaka var. Yine bir Newcastle United taraftarı bir zebra'nın saldırısına uğradı. Allah Allah. Ya zebralarda bir çekememezlik hali var ki bence ne kadar güzel yani. Ben bir istatistik okumuştum da dünya üstünde her yıl zebra saldırısında ölenlerin sayısı, aslan kaplan saldırısında ölenlerin sayısı sayısından fazla. Herkes öyle bir sempatik görüyor ama. Ha, ama ne yapabilir abi. ki bu? Yemez ki falan diyor diyor. Yemekten beter ediyor. Ya zaten öyle laf var ya eşek tepmişten beter olursun falan filan diye. Bir çok kötü duruyor. bir değil mi Zebra? At, Zebra at kadar büyük değil mi? At kadar olmasa da Oktay yani senden benden iri öyle düşün. Hayır at kadar boy olarak belki büyük ama daha böyle göbekli gibi geliyor bana. Daha Atın tık... tıknazı ve kalının diye düşünüyor. Yani. Sıkı. Sıkı. Sıkı. Sıkı. Aman dikkat, Amman dikkat diyoruz bir kez daha Herkese uyaralım. Ay yazık ya. Öyle siyah beyaz her hayvan sevimli değil. Ben panda'nın da o kadar sevimli olduğunu zannetmiyorum. Az kaldı bunlar ama çok olsalar da hepimizi yirdi. Yani yemese bile yani. Gel la buraya bambu diye çağırdı bizi. Ondan sonra da başımıza gelecekleri düşündüm. Şu biraz. anda ben de panda'dan soğudum ya da soğumak üzereyim Panda bambu kafa falan filan diye böyle, böyle çağırırsa hakikaten terslenirsin İyi yani. İyi canım. Gözlükle gezerken optik diye çağrılmaktan daha iyidir yani. O zaman ben sizi isterseniz e, bu olayları sindirebilmeniz için biraz stüdyo dışına alayım. Hepimiz için çünkü zor anlardı bunlar. Ardından yeniden buluşuyoruz Modern Sabahlar'da. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Beslenmek, gıdalar almak, yaşam için en önemli unsurlardan bir tanesi. İşte biz de bugün bu gıdaları Gagamanchero'dan almanız için bir fırsat sunuyoruz sizlere. İki kişilik öğle menüsü kazanacak şanslı bir dinleyicimiz yaptığımız yarışmanın sonunda. Yarışmamız da kolay. Aslında bir şey bilmenize gerek yok. Sadece bir şeyi hatırlamanızı istiyoruz sizden. En son neyi kırdınız? Evinizde, işinizde, günlük hayatta? Efendim kalpler de kırılmış olabilir. Tabak, canak da kırılmış olabilir. Şunu şuradan hafifçe çekeceksin dediğiniz anda abanarak elektronik bir şeyi de kırmış olabilirsiniz neleri kırdınız ee, gücünüzü kontrol edemeyerek mi yoksa e, sakarlıkla mı bunları konuşacağız sizlerle belki bir şeyleri kırmış olacaksınız ama gaga majerden yemek kazanmış olacaksınız bu da onların Hoş tamir verdiniz. olması için en güzel, en güzel şans valla hakikaten e, bir şey kırdığın anda sakarlıkla kırıyorsan ayrı kızıyorsun kendine yok ya olur böyle diyerek zorlayıp bir şey hmm. kırdığında ayrı kızıyorsun ee, ama <gülüyor> sonuçta... telefon kırmak falan gibi mi? Eskiden şimdi telefonlar biraz daha şeydi ya. Herkes millet çatır çutur duvara fırlatırdı yani en böyle sinir anında. Evet bir dönem öyle bir şey vardı. Bir anda telefonlar pahalı olunca herkes evet. sinirlenmeye başladı. Vallahi hiç öyle değil evet aldırılmış gibi artistikler ortaya kalktı Günaydın efendim. Günaydın. Kimi görüşüyoruz be efendim? Jeng Bey. Jeng Hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Yoldayım. Ot önünden geçiyorum. İyi yolculuklar. Ne kırdınız Cenk Bey? Valla en son çok talihsiz bir şekilde açık olan bilgisayarımın üstüne dirseğimle düştüm. Açık olan bilgisayarınızın üstüne dirseğimle düştüm. Açık olan bilgisayarın üstüne dirseğimle düşünce bilgisayarın hard disk'er tarafı gitti. Dirseğiniz açık kaldık ölçün. Ha şey bilgisayarınız düştü. Dirseğimle düştüm derken ne demek? Yani tam Öyle düştünüz anlatayım. dirseğiniz ee, mi? Elimde çay vardı. Tamam e, bal, Balkondaki halıya ayağım takıldı ve uçtuk Yarı süpermen olarak Ve dirseklerimin üstüne bilgisayarın üstüne düştüm Bilgisayar sehpada mıydı yerde miydi o? Yo, Yok masada duruyordu Çalışıyordum ara vermiştim sadece hmm. ya, en, en kötü sakatlarımdan birisi oldu 2,5 yıl babaya gitti Yani bir de şey var herhalde değil mi? Ne derler öyle düştüğünüz anda Canınız yanıyor ama o Bilgisayarı kırmış olmanın siniriyle Canınızın acısını unutuyorsunuz falan Ne kadar sürdü o sinir krizi? Yani sinir krizi e, elime F tuşunu alınca e, bayağı sinirlendi tabii <gülüyor> tuşlar da kırıldı. Keşke dedim ki ölü Ay gü ay <gülüyor> gülüyoruz yani. falan ama yani ya geçmiş de sinirimiz bozuldu vallahi şey, onda. Yani. Ne kadar ne kadar zaman oldu? Atlattınız mı bu şeyi ee, travmayı? Abi, buçuk, i̇ki ay kadar oldu. Şimdi bir e, bilgisayar hastanesinde kurtarmaya çalışıyorlar şirketin Peki, bilgisayarı olduğu için. Acil i̇ki buçuk yıllık diliyoruz. Ay bir de şirketin bilgisayarı. 2,5 <gülüyor> buçuk yıllık evet. çalışma gitti dediğiniz ne Cenk Bey? Yani makalelerim, bir sürü yaptığım işler, projeyle ilgili notlar, bir sürü şeyim gitti yani. Küfür ettiniz mi düştükten sonra S evet, evet, tuşunu elinize tabii. alınca? Yani, etmez olur muyum? Dışişlerimizin hepsinin ortak küfürleri vardır, onlardan ettim ben de. Etsin. Halıya mı küfür edildi, dirseğe mi küfür edildi, çaya mı küfür Yok, edildi? Vallahi, daha çok kendime küfür ettim yani. Evet öyle oluyor, genelde öyle oluyor <gülüyor> ya. <gülüyor> Cenk ve geçmiş olsun hakikaten geçmiş yüreğimiz olsun. yandı hakikaten ilk <gülüyor> telefondan böyle ee, daha dikkatli daha asallı ve daha sağlam bilgisayarlar dinlerdim evet dinler ya balkonda da. halının ne işi var kim koymuş Öyle onu oraya yani ona lan da lan küfür lan edilmiştir da büyük şey ihtimalle. Ona da küfür edeceğim onu da yakacağım zaten. <gülüyor> Sağ olun efendim görüşmek üzere. Hoşçakalın. Onda da başka bir yarışmada yaktığınız şeyler diye biz başka bir yarışma yaparız. Orada da halıyı söylersiniz. Krem Anüel demiş ki soda şişeleri hiç kırılmıyor diye oturduğum yerden çöpe şişeyi fırlattım. Kırıldı demiş. <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Levent Bey. Levent Bey Levent Bey soyadınızla alabilir miyiz? Görgülü. Levent, Levent Görgülü. Ne kırdınız Levent Bey? Ben dün e, eşime yardım amaçlı bulaşık makinesini boşaltırken e, eşimin sevdiği bir bardağı kırdım. Ay Levent sen bırak ya! Bırak sen! Gibi bir mi aldınız yoksa ne oldu? <gülüyor> biraz öyle oldu e, ama yine de benim gönlümü kırmadı. Eşim çöp attı bardağı Mutluyum. Eski akşam yemeğimizde devam etti iş. Şey, biz şey kim yaptınız mı? <gülüyor> nazar attık, nazar <gülüyor> ek iki ek iki <ek>, diye. <gülüyor> Artık da böyle bir yalanla vurdum kendim yani. Alacak mısınız yani peki etkili... bardağın bardağın aynısından alacak mısınız eşinize? Madem çok seviyormuş, öyle bir imkanınız var mı yoksa yani, ulaşamıyor Sen seni almıştık ama eğer bardan aynısı duruyorsa almayı düşünüyorum. Bir de Nasıl? ben şey diyecektim bu o, telefonla ilgili. Hı hı. Eskiden e, telefonlarda da böyle çok kılıf falan olmuyordu böyle. E, Rubber kul olmuyordu. Onun için attığınız zaman kırılıyordu. Artık bir kılıf aldığınız zaman telefonunuzda istediğiniz kadar atın. Telefon kırılmıyor yani. kıramıyorsunuz telefonunuzu. Artistliği kolaylaştırır diyorsunuz bu kılıflar. Yani tabii böyle hafif böyle işte ya telefon diye atıp bir şey yapabiliyorsunuz. Çok yani. abanarak Çünkü atmayacaksınız ama yani onu da değil mi hani belli ölçülerde. Çok ölçüler abanarak da atmayacaksınız. Yani bütçenize güveniyorsanız çok abanabilirsiniz. Yok bütçeniz şeyse çok abanmalıkta fayda var. Artistik bütçeye göre. Çok teşekkürler Levent Bey. Görüşmek üzere. İyi günler Kolay gelsin. Sağ olun efendim. Zeynep Hanım demiş ki yumurta kırdım. Şaka değil valla elimden düşürdü kırıldı demiş. Geçmiş olsun. Telefonumuz 210-30 sevgili dinleyiciler. Gagamanşero'dan iki kişilik öğle yemeği kazanacaksınız. Ne kırdınız diye soruyoruz. Twitter üstünden de sorduk. Modern sabahları kullanarak bize ulaşabilirsiniz. Twitter'dan da sorduk. Kenan Bey abimiz demiş ki ben en son kaburgamı kırdım demiş. Oo. Geçmiş olsun. Bak o da olur. Ne zaman kırdı? Oluyor herhalde biraz. Hı, olmuş. Günaydın efendim Günaydın Günaydın hocam günaydın nasılsınız Teşekkürler. Teşekkür ederiz kimle Sağ görüşüyoruz olmalısın. bu neşvenin sahibi kim Sağ olun, Maksut Bayık Şu anda Otlu'nun içindeyim Peki Maksut ee, Bey evet. nereye yolculuk Otlu'da kızımı bırakacağım Öğrenci <gülüyor> mühendisliğinde ee, Nasıl dersleri güzel yapıyorum. mi bari dersleri Çalışkan bir evet, öğrenci Evet, Birinci sınıftaydı Geçen dönem gayet iyi bir başarı gösterdi İyi şimdi, aynen böyle e devam etsin İnşallah, inşallah. Teşekkür ederim. Maşallah. Tabii. Sağ olun. Buyurun, maksud Sizin... bey. Hocam, ben dün akşam bisküvit yerken bisküvitleri kırdım. Nasıl? Çayın içinde mi kırıldı? Yok, çayın içinde değil. Bisküvitleri kutu poşetinde yani kutusundan alırken öyle bir darmadağın oldu hepsi yere düştü hepsi paramparça oldu çok tatsız bir şey o da ya aslında ne lezzetinde ne kıvamında bir değişiklik var ama o bütünlük bozulduktan sonra tadalamıyor insan bir şekilde. aynen oluyorum yerdekileri topladım olduğu gibi çöpe attım ben. çöpe attınız Ma marka bir... veremeden anlatabilir misiniz hangi bisküvi olduğunu Maksut Bey? Yoksa e, e, eğer şeyde, öyle bir şey olmayacaksa hiç e, girmeyelim fi ona. Finger diyor. Finger, yani. finger ya <gülüyor> Yok canım finger onun modeli. Parmak şeklinde <gülüyor> evet, olduğu için finger diyorlar. Anladım. Evet, evet parmak evet. gibi bu bisküvitti. Böyle kutusunu açmaya çalışırken <gülüyor> birden böyle bir yanlış şey mi şekilde mi açtım ne olduysa evet birden böyle hepsi yere düştü. Merve Ermen, mutfakta merve'nin üzerine o hepsi paramparça oldu hocam. Bir an için şey düşündünüz mü Maksud Bey? Aslında pis değil burası. Yenir Geçti mi aklıma? Yok, yok yere düştüyse e, yemeye şey... Benim ne? için orada bitmiştir diyorsunuz. Belki efendim çok Aynı sağ olun. Öyle, bilsiyet bitti orada benim için. <gülüyor> Giden gitmiştir düştüğü Dün, gün bitmiştir. bitmiştir. Teşekkür ediyoruz Maksuk Bey'e de. Özlem Hanım maket bıçağı kırdım diye yazmış. Maket bıcağında şu şey hani e, keskinliği gittikçe tık tık tık tık tık diye mi? Kırdım Şimdi... deyince herhalde o sarı kısmı kırıldı. Yani bi bilinçli kırma... Yani sarı bir maket bıçağı olduğunu düşünüyorum. Bilinçli... Günaydın efendim. Günaydın. Huhu. Maalesef. Huhu. Barış Bey demiş ki bir bir buçuk saat evvel oldu. Nar suyu şişesini kırdım. Duvarda of. bordo bir lezzet kaldı demiş. Duvarda lezzet kaldığına göre duvara atarak mı kırmış? Yok hayır yere düşmüştür. düşmüştür. Oradan, sek sekmasyon dediğimiz. gerçek oldu yani Bindiğim taksenin kapısını kırdım demiş Pınar Hanım. <gülüyor> Kontrolsüz güç hadisesi galiba. Günaydın efendim. Kimle görüşüyoruz? <gülüyor> Günaydın Mehmet Bey. Mehmet Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ne hoş yaptınız? Efendim. Nereleri dağıttınız? Ee, çok moralim bozuk. 2 <gülüyor> gün önce başıma geldi. Ay vallahi çok Hala o, kadar iyi o kadar iyi anlıyorum ki Mehmet Bey. Sizi. Yani ne cevabınızdan korkuyorum ama merak ediyoruz. Buyurun. Korkunç para geldi bir parfüm kırdım. Hem de daha bir sefer bile kullanamadım. Niye kırdınız? Anlamadım ben. Korkunç paralar parfüm. verilmiş bir parfüm. Ben evet. bir sene bile kullanamadım derken siz herhalde bir çok... kere bir kere dedi galiba. Hayır canım bir kere değil, bir sene bir sene değil mi? Bir kere. Bir, bir kere. kere bile kullan. Ben de dedim ki bir sene parfüm kullanmak için bayağı herhalde. Çok özel günlerde kullanıyor. Şimdi bir de yere <gülüyor> dökülen parfüme insan normalde belenir bari ziyan olmasın diye ama orada camlar da olunca onu da yapamamıştır büyük ihtimalle. Camlar Camlar evet. şey oldu mu böyle darman duman oldu mu parça parça yoksa? Ya. Camlar değil, ee, banyoda oldu. Şimdi sürekli banyoya girdiğim zaman o kokuyu alıyorum. Çok doğuşuma giriyor. Yani ee, o da parfümün formatına döndü. Biraz lükse kaçmışsınız evet. ama yine yani bir şekilde kullanıyorsunuz. Ne kadardı parfümün şişesi? 370 lira. Ay! Anam, anam! Vallahi benimki yerime oturdu ya. Mideme kramp girdi 370 liraya. ya. 300. Nasıl kırıldı peki? Nasıl kırıldı? Saç kurutma makinesiyle saçlarımı kurularken. Tamam. İş bittikten sonra. İşte kablosunu böyle sardım. Daha sonra yerine takarken onunla çok yakın aralıkta bulunduğu yer. Kablo diye attırdım. Kablo. Peki Mehmet Bey küfür ettiniz mi? Küfür ettim. Ee, <gülüyor> kendime de ettim. Kabloya da ettiyiz. Artın da küfür ettim. Neden bu şişeden sağlam yapmıyorsunuz? Çok fazla para verdik. Ah şişe, şişeyi yapan firmaya. Herkes hmm. küfür evet. Canım siz de onu bence bize de küfür edilmiş ee, olabilir olsaydı. Ya, yani. yani... <gülüyor> Peki efendim. Çok teşekkürler Mehmet Bey. Geçmiş olsun. geçmiş olsun Sağolun. Ulan bir ağır küfredenler var. Bir de tay Allah ya falan diye. Mesela O ne ya? Maksus... O küfür mü Oktay? Ben de Hay Allah ya. Maksut Bey'im ha, ben mesela be, evet, ben bisküvi kırdım dedi canım, ya. orada şimdi 5 liralık finger demiştir. bisküvi kırmakla onun, 370 onun, liralık parfüm şişesi onun kırmak. Onun fiyatlı şeyle parayla ilgisi o, yok olur. Hayır. Olur mu Oktay? Yok gerçekten Tamam yok. anladım ama belli ölçülerden sonra şey kalkar. Yani o 5 liralık olmasaydı, 50 liralık bir bisküvi şey yapılmış olsaydı sen Maksut Bey'i o zaman gör. Günaydın efendim. Günaydın hu hu. Aynen. Kimle görüşürüz? Ee, iyi, günaydınlar ben Murat. Murat Bey hoş geldin. Heyecanlandınız galiba bir anda yayına bağlanınca değil mi? Bağlandığıma... E, idrak edemediniz yani. Anladım. Ben G her dinliyordum. Belki Murat Bey soyadınızı da alalım hemen. Ben Öztaylan, Burak Öztaylan. Öztaylan. Ne kırdınız Murat Bey? Ee, hatchback bir arabamız var. Onun bagaj kapağını kırdım. Hı. Nasıl kırdınız onu Kontrolsüz soralım Burak mü? Öztaylan? Şöyle, olmadık bir şeye sinirlendim. Hı hı. Nedir o? Birazcık ee, bizle hani, paylaşmak ister misiniz? E, özel şeylere sinirlendim. Ha, tamam. Ama bu kadar da hani... E, fırçın davranacağımı bilmiyordum. E, bagaj kapağını attım elimi... E, bu bilirsiniz plastik kısımları vardır. Hı -hı. O kısım elimde kaldı. E, baktığımla kaldım falan böyle. Bagajı açarken Soğuk mi kırdınız de. siz? Evet Kapart havaya kaldırırken. He. Havaya kaldırırken. Oo, tam kontrol. Ben hani hmm. sinirle çarpmayı anladım da. Ben de öyle anladım. Ben de nedense öyle. Nedense dedin. kapanırken diye düşündük. Ama... Ama... Açarken kırmak için mengene gibi el olması lazım adamda. Gel işte ben o, onu nasıl başardım onu ben de bilmiyorum. Çok, ama sizde de deli de, gücü evet. var yani Burak Bey. Anladığım kadarıyla küfürün de etkisi vardı değil mi Murat Bey? E, ha kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. Küfür, küfürle kalmış küfürler. İçinde kalmış küfürler diyeyim. Peki efendim. Dışarıya aktaramadığınız e, şeyler olabiliyoruz insanlar yani insanlarda. Bir yerden patlıyor işte o da bagaj, o da bagaj baga kapağında patlamış. Evet o da benim elimden çıkış göstermiş. Cana geleceğine mala gelsin diyelim artık ne yapalım. Çok ne kadara düşün. patladı ayıptır sorması bagaj kapağını e, yaptırmak? Evet. 400 kadar 400 lira kadar. 400 liralık sinirlendin diyorsunuz. Çok şuan <gülüyor> evet. Aslında bu ne Hiç kadar güzel. güzel. Masrafa Öyle. göre siniri ölçüyorsun işte. Şu 400... Rekor Cenk Bey'de galiba değil mi? Bilgisayar mı? Laptopla. O daha kırılmış sayılmaz ya. Ama sakarlıkla Bilgisayar ayrı. de kurtarılmayı bekliyor yani. Niye sakarlıkla... sakarlık? Ayrı. sinirinin bedeli 400 lira. Sakarlığın bedeli hani ayrı da. 400 Sakarlığın... liralık sinirlenmek istiyorum. Bagaj kapağını kırabilirsin. Sakarlığa pabiçiremez diyorsun yani. Sakarlığın bedeli yok diyoruz. Son telefon alalım. Telefonu... Çok tweetimiz var ama hiç tweet'e bakamam. Oraya bir noktalı virgül koyacağız merak etme Oktay. Günaydın efendim. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Özer Bey. Özer Bey hoş geldiniz. Hiç kadın aramadı bu sabah ya evet. demek ki onlar hakikaten kedi gibi çok dikkatli her yapıyorlar. Beyler biraz sakar ve sinirli. Özer Bey evet. siz ne kırdınız? Ben de yine kadınlara ait bir şey kırdım. Antalya'da müzeye gitmiştim yıllar önce. Nereye gitmiştiniz müzeye mi? Antalya Müzesi'ne girmiştim. Ha, yıllar tamam. önce. Ondan beridir hiçbir şey kırmıyorsunuz galiba. <gülüyor> Yok o çok güzeldi. En büyük çünkü. İki tane bayan fotoğrafını çekmemi rica ettiler. Şu müzeye gidiyorlardı. Ben de çektim fotoğraflarını. Tabii filmli makine. Aha. Ben güzel çektim. Hatta iki post falan çektiğini hatırlıyorum. Sonra makineyi verirken verdim makineyi oraya kadar da sıkıntı yok ama geri alırken benim parmağım kayışına takıldı makinenin. Evet. Ee, makine yerde piller bir tarafta, film bir tarafta, e, darmadan oldu ya makineden çok bir haftalık fotoğrafları varmış orada. Onlar yani ona üzülmüşlerdi. Bütün tatil fotoğraflarını yaktınız. Yani evet, işin en evet. tarafı o hanımefendiler arkadaşlarıyla Antalya tatili hakkında konuşurken son günde makineyi verdik bir adama diye evet. sizden bahsettiler. Ömür boyunca ya, sizden bahsettiler. Yani evet ben küfür etmedim ama bana küfür edildiği konusunda ciddi endişelerim var. Hala ediliyor olduğunu söylesek bozulur musunuz Özer Bey? O gün Yok. hep hatırlanacaktır yani. Biz de anladın o seni tatile anladın. gittik. Ondan sonra tatil son gün bir fotoğraf verdik. Parmağını takmış bize yeni bir şaka mı yapıyordu anlamadık diye. Çok sağ olun Özer Bey görüşmek <gülüyor> üzere. Sağ olun. Iyi, Hoşçakalın. Iyi o zaman biraz tweetlere bakalım da ondan sonra şey yapalım. Tabii bir de ben müzede geçiyorum. deyince müzede bir şey kırdı zannettim. Yüreğim ağzıma geldi. Valla ben de ondan korktum ha. Hakan Bey demiş ki hanımla beraber iPad kırdık, durumumuz iyi. Ee, sonra... <gülüyor> <gülüyor> beraber mi kırmışlar? Beraber kırmışlar. canım en büyük eğlencesi. Akşam gelip şöyle üç tane iPad kırdım mı Aho ah o oh, o oh, o oh, keyfime diyecek yok. Papitti demiş ki kayınvalidemin özel bir marka olan tabaklarını kitap gibi araya yerleştirmeye çalışırken beş tabak gitti. Ee, demiş öyle bir şey olmuş. Geçmiş olsun diyoruz. Bir adet epeyi elimde kırdım. Ayrıca bir epeyi de çalıştırdığım sporcu üzerimde kırdı. Epe derken? Kim atmış olabilir? Ee, Dünyanın en sıkıcı adamı huysuz ihtiyar atmış olabilir. <gülüyor> Çok sakarım. En son şarap bardaklarından birini kırdım. 6 yıllık dizüstü bilgisayarımın ekranını kırdım. Bir de ceviz demiş Gizem Hanım. Valla 6 yıllık dizüstü bilgisayarın ekranın kırılması... Hayırlısı olmuş, olmuş olabilir. Evet. Zamanı gelmiş. Durumu varsa yenisini alsın. Ama Ege Bey siz 7 yıldır kullandığınız bilgisayar konusunda bu derece hassasken 6 yıllık... Ama ben bozk mu? Bozkır Bilişim'deki müdahalemi biliyorsunuz. Bozkır Bilişim farkı diyorsunuz. 3 saniyede açılan bilgisayarım var. Ee, arabanın camını kırdım demiş Deniz Hanım. Önce hı hı. rekor kırdım. Sonra ototey bir çalıp kaçtım. <gülüyor> Sonra arabanın camını kırdım. Hava eksi 44'tü yalnız demiş. Hmm. Cezasını bulmuş Onun yani. Onun nasıl olduğunu bir sorabilir miyim arabanın camını kırmayı? Soralım. Eticim veçay demiş ki ne kırmadım ki bir keresinde kiralık arabanın krikosunu kamyonette kullanmaya kalkınca krikoyu kırdım demiş. Krikoyu kırdım. Kriko kırdı. Ondan sonra, <gülüyor> bak bu da bu da bu da herkesin başına gelebilecek bir şey. Aslanım galiba. Araba alan geri geri giderken dıt dıt diye otsine rağmen. <gülüyor> <gülüyor> Hiç, işte, ölümsemedim ve stop lambemi kırdım demiş. Geçmiş olsun diyelim. Ve aslında biraz galiba bu sakarlıkta inkarın şeyi var yani. Ben oradan düşmem ki deyip düşüyor. İşte ötüyor. Çarpmam ki diyor. Çarpıyor. Özgür Hanım'ın bir hikayesi var. Bir, geçmeden önce. E, hemen hemen hikayesi. Onu söyleyeyim, sonu yok çünkü. Onu ben tahmin etmenizi isteyeceğim. Mascarpone ile yapılmış suyu, ertesi gün yenilmek üzere dolaba kaldırdım. Çok güzel. Nokta. Hiçbir sıkıntı yok. Mandalina almak için dolabı açmamla... ...nokta. Nokta Scarpone ile <gülüyor> yapılmış direnmiş <gülüyor> su da... ...yani bildiğin öyle e, beyaz... E, ...şey, şey değil 35-40 lira onun kilosu... <gülüyor> ...kaç lira oktay mascarpone dediğin şeylerden şey yalarsın yani. yani. Şey. 40 45 lira yani. Ben yerden yalardım... ...mascarpone ziyan edilirim ya. Doğaç Bey de demiş <gülüyor> on da söyleyelim... ...altılı set olarak satılan gazoz şişelerini... ...teker teker kırdım demiş. Tebrik ediyoruz. <gülüyor> Afiyet olsun canım. Hiçbir şişeye hak geçmemiş. O zaman buyursunlar reklamlar. Reklamların ardından yarışmaya devam... <gülüyor> Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar Radyo Tura evet, Sabahlar Sabahlar devam ediyor 9.44 oldu saatimize. Son ne kırdınız diye soruyoruz. Telefonlarımız gelmeye devam ediyor. O sırada biraz Twitter'da da bakalım. Buyursunlar efendim. Bakalım ne veriyoruz şanslı bir dinleyicimize? Gaga Manjaro'dan Öğle yemeği. Öğle, öğle yemekleri yemeği. veriyoruz. Evet. evet. Efendim yemekleri üstüne tatlısı matlısı çayını içerken de isterse tabii ki zorla değil. Biraz böyle omuzları öferleme. Gerçi bilmiyorum bir şey kıran kişiye dükkana e, dükkanda öyle yemeği vermek ne kadar mantıklı? E. Herhalde kırmaz değil mi öyle bir şeyi yapmaz Kırmaz, dikkat. kırmaz. Gerçi bagaj kapağını hanı kıran affedersin. Çok özür Solun, dilerim. kapının kulbunu kırar. Ee... Tuğba'nın demiş ki kafayı kırdık ötesi var mı demiş. <gülüyor> pek çok kişi, pek çok dinleyicimiz kalbini kırdım, onun kalbini kırdım, bunun kalbini kırdım diye. Bir de Ege Bey sana da, size de bir tavsiye var. Artık evet. sen de yayından kalbini kırdım diyebilirsin. En son kırdığın şey Ozan Bey'in kalbiymişti. <gülüyor> Gerçekten çok kırılmış. Ben bir cevap attım ama ona da cevap gelmedi. Yani, yani vallahi kırıldı yani. Demek. Kapattı bilgisayarı kapattı gitti. Vallaha kapattı. Günaydın efendim. Vallaha çok üzgünüm ben. Günaydın. Kimle görüşüyoruz? Güneş ben. Güneş bey hoş geldiniz. Ne kırdınız Güneş bey? Ee, en son kız arkadaşımın Amerika'dan aldığı bardağı kırdım. Nasıl bu kahve fincanlarından falan mıydı? Yoksa ee, tek bardak Amerika'da mı? Amerika'da baya bir yeri gezdi. Evet. Ee, kendisi. O sırada işte daha yeni sevgiliydik. Hı hı. Ee, Amerika'da gezdiği her yerden Starbucks'tan bardak topladı. Hı hı. Özellikle, Özellikle kahve, kahve zincirinden. Evet. Evet, evet, o kahve zincirinden bardak topladı. Ondan sonra bana getirdi. Kullanacağım ilk gün ben kahveyi içine koydum bir güzel. İçeride dizi izlemeye gidecekken kapıyı tutturamayıp bardakla beraber duvara çarptı. Ee, nasıl bir ko yani koordinasyon hatası mı oldu? Şöyle bir şey. Neden mi yanlış sinyal geldi? Evet, duvarda bir delik oluyor. Oraya hani kapı takılıyor. O şey oluyor. Tutturamadım dediğin zaman. Aa buradan çıkılmıyormuş diyerek geçirdiniz yani. Evet. Kapı, e, duvara bir güzel geçirdim bardakla kendimi. Ondan sonra bardak kırıldı. Tabii ben söylemeye korktum bunu. Bardakla bir güzel topladım. Kahvesinden yıkadım. Ondan sonra özel bir yapıştırıcı aldım. Hı hı. O da marka olduğu için söyleyemiyorum. Japon. Ee, Japon yapıştırıcısı mı, hakikaten? Evet Japonlar yapmıştı onları evet. Evet yapıştırmış mı? Bütün bardağı bir araya getirdim çok da güzel oldu. Evet. Hatta e, ilk kullandığı zaman fark etmedi kırık olduğunu. Baya güzel yapıştırdım. Sonra baktı hayatım dedi buna bir şey mi olmuş Bu bir garip duruyor bu böyle değildi sanki dedi. Ondan Orada ağlayarak itiraf ettiniz. Peki <gülüyor> kapıyı da, e, kapıyı tutturamama sebebiniz bir elde kahve öbür elde telefon falan mı vardı öyle bir şeye mi bakıyordunuz yoksa bazen tutturamadığınız oluyor içeride mu? İçeride şey e, televizyon çıktı dizinin başladığını fark ettim. White kalırdı işte final bölümüydü. Hı hı. Ben oraya doğru koşarken herhalde nereye gittiğime bakmadım. Evet doğru zaten yani kapı buralarda bir yerdeydi. Sol kapıdan geçecek yerdeydi. sağumuzun duvardaydı duvardaydı. <gülüyor> Gerçekten Said Faik gibi anlattınız Güneş Bey. <gülüyor> <gülüyor> Bu hadiseyi çok teşekkür ederiz. Çok, çok güzel abi. canlandı gözümüzde. Geçmiş olsun diyoruz. Geçmiş olsun. Çok teşekkürler. Sağ <gülüyor> Sağolunuz efendim. Ee, beşinci katın balkonundan tortop edilmiş masa örtüsünü silkelerken meğer içinde bulunan cep telefonumu silkeleyerek... <gülüyor> Silkelemişsin. Beşinci katta o tam aşağı düşene kadar iyi bir küfür edilmiştir yani süre var çünkü. İrem Hanım demiş ki ben anlayamadım bu kırma şeyine girer mi? Dün tencerenin altına yapışan Nihale'yi görmeyip ocağa koydum. Nih o da yalnız var. Nihale mı? eridi. Ocakta nihale de kül oldu. Sayılır mı kırmaya? Hayır. Maalesef İrem Hanım kabul ya edemiyoruz. Benim kayınvalidemin yaptığı şey var. Ne var? Bu kahve şeyleri var ya makineleri. İşte cezve gibi olanlar. Türk, Türk kahvesi makinesi. Türk kahvesi makinesi. Ama işte elektrikli koyuyorsun üstüne. Tamam. Esprisi sadece cezve gibi olması. O cezveyi normal cezve formatında düşünerek ocağın üstünde bir süre <gülüyor> eritene kadar şey mi? Bir süre ama şu anda şöyle söyleyeyim yani o erimesine rağmen nasıl kaliteli bir makine ise hala çalışıyor. Ha ben de kahve güzel oldu diyeceksiniz zannettim. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Günaydın efendim. Günaydın merhaba. Hoş geldiniz efendim. Kimle görüşüyoruz? Kimle olacak? İrfan ben. İrfan, İrfan Bey hoş geldiniz yayınımıza. <gülüyor> Uzun zamandır duymuyorduk sesinizi. İrfan Bey ilk Aa. arayan yani kadın olarak arayan ilk dinleyicimizsiniz İrfan Bey Aa. hoş geldiniz diyoruz. <gülüyor> Teşekkür ederim sağ olun çok özledim yalnız. Ya, Biziz ya Kanada nasıldı? Soğuktu nasıl olsun? Kanada'dan, <gülüyor> Kanada'dan da ararsınız diye bekliyorduk ama Kanada'dan herhalde çok yazıyor diye ya aramadınız. Valla inanın denedim ama saatler tutmadı tutunca siz ıı, yayında yoktunuz zaten zamanki <gülüyor> gibi. O yüzden olmadı yani. E, yeni bize filanlar. patladı yani. Hiç değişmemişsiniz İrfan evet. Hanım. <gülüyor> Niye canım yani hiç fark etmemiştim. Bence de biraz değiştim ya sorun etkisiyle. yok başka, başka bir insan olmuşsunuz evet çok değişmişsiniz. Tam tersine çok değişmişsiniz. <gülüyor> ne kırdınız İrfan Hanım en son? Ya ben pot kırdım ya bir şey kırmadım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bence de hiç değişmemişim. Evet. Neyse <gülüyor> Nasıl kırdınız bari neyse ne, diye bitmesin neyse bu Bence neyse demişken e... E İsterseniz bitirebiliriz de yani İlfan'ın e bu ya. bir açılış olsun isterseniz Ondan evet. sonra yarın ben öbür gün de. devam ederiz tekrar Ne dersiniz? Görüşürüz, hoşçakalın Ne hissediyoruz uğurluyoruz İrfan X, Bey X Laz demiş ki e, Patronumun evinde sürahiyi kırdım Patron zaten gereksiz ağırda kullanılmıyordur Diye gönlümü aldı demiş ama Vay be şey yani. çalışanının hikayesi de bir başka oluyor işte böyle ne kadar güzel başka? az önce şirketin mutfağında içinde kahvaltım olan kaseyi kırdım demiş kaseden mi Kahvalt kaseden mi yiyorlar kase değil de peynirlere üzüldüm demiş hmm. üzüldüm. ben bir anda içinde şey var diye düşündüm bu mısır gevreği falan filan diye kase diye peynirleri kaseden mi yiyorlar Dedemin anahtarını kaybettiği deponun kilidini büyük bir zevkle kırdım demiş. Yusuf Bey. Kırmaya girer mi bu? Bilinçli kırma En güzel kırmadır. Merak etme dedeciyim diyerek. Günaydın efendim. Günaydın Ege. Kimle görüşüyoruz? Mehmet ben. Mehmet Bey hoş geldiniz. Say yok günaydın. Günaydın Mehmet. Hoş Mehmet Bey bizi de ihmal etmediğiniz için ayrı bir şey oldu yani. Her zaman öyle yapar Mehmet Bey. Mehmet Bey vallahi. Ortamda kim varsa bir merhabasını esirgemez. Buyurun dinliyoruz sizi. Egeciğim benim şöyle bir rahatsızlığım var. Ben Ama bizden kapakların, de bahsedin muslukların biraz. Rahatsızlık gerçekten. Kapakların, evet. muslukların, videoların vesaire yeteri kadar sıkı kapanmadığına. Düşünüyorsunuz. Kapanmadığını İnan düşünüp ikna olmuyorum. Evet inanıyorsunuz ona. Evet. Evet yani mesela benim kapattığım musluğu bir Allah'ın kulu açamaz bir de. Hı -hı. Yani damlatacağını düşünüyorum. Bu arabaların şeyleri olur. Rötüş boyaları. Hı -hı. Rötüş Küçük boyası. Oje. Tamam evet. evet. Evet oje şişelerine koyabilirsiniz. Hı hı. İş yerinde bir gün bu rötüş boyalarıyla oje şişesiyle işte ufak tefek çizikleri rötuşladıktan sonra yine e, oje şeyinin şişesinin kapağını kapattım fakat bu uçuyor diyerek olmadı. sıkı sıkı kapattınız Hı -hı. tabii yani arabanın arkasına işte bagajı akmasın vesaire diye e, ikna ettim şeyi sonra şişe sıkınca patladı ve gravat gömlek e, üzerinde ne varsa e, şey arabanın e, rengiyle bir şey oldu. Bir bütün oldunuz. Nasıl oldu. ben kapağı o kadar... O kadar affedersiniz abanmış ki Mehmet Herhalde Bey. Herhalde şişeyi de sıkıyordu o sırada. Ya vida sıkarken de sıktığım yeri kırdığım vardır. Sizde yani bir deli da gücü da... falan mı var Mehmet Bey? Bunu Mengene doğrudur. Mehmet diye yazdık buraya ya. Vallahi <gülüyor> bile de ya. Deli gücük. Bir şey soracağım o şişeyi sizden başka kimse kullanıyor muydu? Nasıl? Yani o şişeyi sizden başka kimse kullanıyor yani sizden İyi, sonra yok, biri hayır. denemiş olabilir de sonra ilenmiş olabilir de siz tam tekrar açarken mi kırdınız acaba diye. Yok yok sıkarken kırdım oktay kapanmadığını düşündü bir şeyin. Peki o Mehmet şişesini... Bey siz kendi kapattığınızı açabiliyor musunuz? Ben bir tek ben açabiliyorum abi. Mengene parmak Mehmet diye kaydettik. Çok teşekkürler. Yani ya ev kapattın musluk bir daha açılmaz öyle şey. Adamın gurur duyduğu şey de valla <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> kodumu oturturum gibi bir şey bu yani. Çok sağ sağlıf efendim. Görüşürüm. Gelsin, görüşürüm. Sağ olun. Sağ olun Mehmet hoşçakal. Oktay Bey bu arada Mehmet Bey ile sohbetimiz esnasında deli küçük diye bir laf edildi, e, o <gülüyor> kayıtlardan çıkarılmasın diye ben o şey yapıyorum. Ah çizgi <gülüyor> romanınızda çok... hala evet. takip ediyoruz bu çizgi roman ya Fatih Bey demiş ki balkonda kedimi korkuttum intikam almak için saksıyı kırdı demiş. Oh olsun. Oh Ben dakika dukka. Bir de kedilere nankör derler. <gülüyor> ne alakası var? Bilakis. Ne Kim alakası? tutar? Benim söylediğim. Ondan sonra bakıyorum başka başka başka. Günaydın efendim. Merhaba. Kimle görüşüyoruz? Sezer. Sezer Bey hoş geldiniz. Neredesin Sezer Bey? Evdeyim. Kavali Sezer Bey bir, bir şey soracağım size. kafanızda mı kırıldı? Ya da yaşam enerjinizi birisi mi emizledi? <gülüyor> yok. Ben sabahları biraz böyle şey gelir ya. Yorgun gelir. Yorgun geliyorsunuz hakikaten. Bütün gece Valla ben de bütün hayatın bütün ağırlığı üstüne düşündüm. Uyu uyu, uyu, uyu, Tek başına bütün uykuyu uyudu. Hakikaten kolay değil yani. <gülüyor> ne kırdın Sezer Bey? Ya ben en son iki ay önce falan şu e, yemek masaları Kalabalık günlerde açılır yani büyük yemekler. Evet, evet, şey. evet, evet. Onu kapatırken hani bu buradan kapanmıyor muydu diye zorlayarak onun içindeki böyle küçük bir parçayı kır. Makanız mı mı yani? Makanız mı kırmış evet. Makanız mı kırar. Makanız diye kaydettik. Çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Görüşürüz. Aydın de demiş ki askerdeyken kor generale ait kristal şekerliği kırdım. Valla. Adam da deli gibi yürek ister ya. Yürek yemiş. Doğrasını <gülüyor> hatırlamıyorum değil mi zaten? <gülüyor> herhalde bayıldı orada. Ay. <gülüyor> Gerçi askerliğini ne olarak yaptı onu da bilmiyoruz. Yani... Belki de, de Orgeneral orgen orgen orgen olarak yaptı. Olarak <gülüyor> Şu şey demiştir. Sil şunu. <gülüyor> Şu tıpayı ters yönde zorlayarak kırdım. Kapatmaya çalıştığım şeyin Alkollü olduğunu tahmin edersiniz demiş, tıpa fotoğrafı göndermiş bize Sağ sağolsun Zeynep Hanım. Onu. onu bir kenara Tıf, tırpa koy tırpa oktay. Günaydın hanımefendi. Of bir dakika ya benim... Kimle Ağrı görüşüyoruz? Ben. Alo! Alo! Merhaba. Alo! Günaydın. Günaydın, <gülüyor> Günaydın kimle görüşüyoruz? Boğaç Bey. Boğaç, Boğaç Bey neredesiniz geldin. şu anda? Ee, ben İvedik'teyim ya Organizm Sanayi Böceği tarafında. Nasıl oh. oralar? Trafik yok. Açık. Herkese İvedik'te yaşam <gülüyor> Fırsatını sunuyoruz. <gülüyor> e o yol kullanılabilir yani Ankara'lılara söyleyelim buradan İvedik tabii, yolu tabii, serbest çok Bugün... çok Hem sanayide de işiniz varsa güzel güzel Halledersiniz herkesin sanayide bir işi vardır Muhakkak diye düşünüyorum biz, biz sanayi toplumu olmak istemiyor muyuz o evet. zaman Hep birlikte İvedik'e Nasıl sanayi var ya İvedik'te aa, Organize aa, sanayi Oktay <gülüyor> Organize <gülüyor> evet. Peki ee, efendim ne kırdınız Bakın Valla ilk aklınıza gelen şekilde olmasa da ben klozet kırdım klozet klozet derken yani Az, kapak değil. azim mi vardı nasıl yok tamam o tüm bütün taşını olduğu gibi kırdım çatı çatır siz iri misiniz yoksa <gülüyor> ben iriyim evet bir şey... ya, biz bir ev inşaatı yapmıştık işte biraz da şeyde durumlar kısıtlıydı daha zor şu an kendimizi yaktık mümkün olduğunca bu hani e, alttan birleşmeyen de asılı duran klozetler var ya <gülüyor> ha, evet. Aha, onlardan duvardan. bir tane aldık tatlı tatlı arkasındaki ben YouTube'dan videosunu izledim işte nasıl, nasıl montaj falan ya? diye hı hı. <gülüyor> yaptık güzel güzel ölçtük Tam her şey normal eğirmeyle değil kruvazeti yerine koyduk vidalarını sıkmaya başladık neresi o sonuna kadar tıkmamış Az önce efendi diyor hani bütün muskuları kapatırız falan. Biraz daha sıkıntı, biraz daha sıkıntı falan derken böyle bir çıtırt çıtırt diye bir şef geldi. Gelir. Ve klozet oldu gibi dağıldı. Bıraktı kendini tıttı ya. Yani Üstünde insan varken kırılmasından iyidir peki. Çok teşekkürler evet, efendim. Tamam. Görüşmek tamam. üzere tamam. Yani e, klozete geçmiş olsun diyelim. <gülüyor> Serdar Bey demiş ki, Fahir abinin verdiği elma şeklindeki bardağı içine pipet sokmaya çalışırken kırdım. Ben Sen kime abi. vermişim ya? Fahir herkese bardak dağıtıyor musun? Elma şeklinde bardak mı vermişim ben? Hı hmm. hı. O bizim kasanın yanında duran bir tane kırmızı şey vardı. O mu acaba? Nar mı? Yok, elma. Aa, elma. Ben ben yapmışım bunu. Vay ben neler yapmışım Hayır, ya. Vay neye şaşırdığını anlayamıyorum. Ben Çok hızlı anladım. şaşırıyorsun. Vallahi ben de şaşırıyorum ya. Kime neler vermişim <gülüyor> kim bilir yani. Çalan telefonlarda özür dilerim isterseniz. vaktimizin sonuna geldik. Kaç Twitter mesajı alalım? Sonra şarkıdan sonra da açıklayalım kazanını. <gülüyor> Var mı? Bir iki tane daha okey. Bir iki tane daha var da Şöyle hızlı hızlı okuyorum Yusuf Bey demiş ki Esat dört yola kar yağıyor Bu kadarını beklemiyorduk demiş Ondan sonra ee, İsmail Bey Çok uzun zamandır bir şey kırmadığımı fark ettim Siz böyle sorunca Verecek cevabım yok olmaz olsun böyle dikkat demiş vallahi hakikaten yani şey e, Ne derler ona ya ben, yani. Kuyumcu titizliğinde yaşayan bir adam demek ki Hayatın her anında yeah <laughs>